Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün Teknik Masa'da Robi Tayyar'la birlikteyiz ve konuğumuz Baran Güzel. Merhaba Baran, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Ee, Baran, e, belki dinleyicilerimiz hatırlarlar. Daha önce de programımıza e, bu sefer yazarı değil, Hazırladığı bir kitapla Parçalar kitabıyla konumuz olmuştu ve e, o da e, güzel bir sohbetti. Dinleyicilerimiz e, isterlerse arşivimizden o programa da ulaşabilirler. Bugün Baran'ın ilk kitabını, ilk hikaye kitabını, Her Kötü Geceden Sonrayı konuşacağız. Kitap Everest Yayınları tarafından yayınlandı ve içinde dokuz e, hikaye var. E, bu hikayelerde e, birinci hikaye 33, biraz ayrıksı bir hikaye gibi kitabın diğer hikayelerine baktığımızda ama kitaptaki hikayeleri bir ayrılma ayrılamama hikayeleri ve bir baba hikayeleri olarak sınıflandırmak mümkün biraz tabi ben seni yakından da tanıdığım için bu öyküleri okurken bu birinci hikayeyi biraz daha dışarıda tutarak bir böyle bir kendi dönemini anlatmak, kendi döneminin kendi dönem gençliğinin ruh halini anlatmak gibi bir şey var mı öykülerinde? Böyle bir kaygı taşıyor musun? Yoksa bunlar sen farkında olmadan mı bu hikayelere sızıyor? Aslında benim en başta böyle bir niyetim vardı. Yani ben bilmediğim bir şeyleri anlatmak istemedim. Hep böyle gördüğüm, gözlemlediğim şeyleri anlatmak istiyordum şey vardır yani taşra hikayeleri e, anlatan yazarlar vardır işte e, şehir hikayeleri anlatan yazarlar vardır falan e, ben başka bir şey anlatmak istemedim ilk kitabında e, bildiğim şeyler anlatmak istedim bildiğim en iyi bildiğim şey de kendi kuşağım kendi arkadaşlarım e, kendi çevremde gördüklerim ailem e, ilişkilerim kötü ilişkilerim iyi ilişkilerim bir kuşak hikayesi oldu bütün kitapta var aslında yani bizi yansıtan bir şey var yani bizim gençliğimizde milenyum hikayesi mi yani bu milenyum hikayesi, milenyum kuşak hikayesi ya, Bil bilir ıı, mi bu kitaba milenyum denilebilir mi bilmiyorum ama böyle bizim e, en azından benim etrafımdaki insanların benim çevremdeki insanların benim arkadaşlarımın hepimizde böyle ortak özellikler var e, böyle bir bu belirsizliğin içindeyiz her zaman. Geleceğe dair ne olacağını bilmiyoruz. Bir karamsarlık var. Ülkenin zaten içinde bulunduğu durumdan ötürü de büyük bir sıkıntı var yani. Bu öykülerde de hep bu sıkıntılar, belli belirsizlikler, ilişki bitiyor mu bitmiyor mu ya da işte baba ölecek mi, öldü mü, o ne olacak falan durumları var. İşte ilk hikayedeki e, Çekpozak'a yalnızlıkta bir askerden gelen bir adam var. E, travma sonrası stret bozukluğu yaşayan e, işte ilişkisinin ne olup olmayacağını bilmeyen bu belirsizlikler içinde yaşayan e, sonra işte tatminsiz tipler var öykülerimde. Bir türlü tatmin olmayan bu da tabii işte çağımızla alakalı bir şey. İşte hem kapitalizmin getirdiği e, tatminsizlik hem işte ülkenin içinde bulunduğu durum. Bunları anlatmak istedim sanırım. Şu an toparlayabildi mi bilmiyorum ama bir de bir kayıtsızlık var. Evet bu bir kayıtsızlık bir da memlekette var. bir dertleri var ama memleketlik dertleri de dert tweet atmak yani. Kesinlikle hiçbirimiz devrimci değiliz ama böyle devrimciliği oynuyoruz. Ya işte herkes şikayetçi her şeyden ama kimse bir şey yapmıyor. E, ama işte bunu da yapan, bize bunu yaptıran şey de devlet. Elimizi kolumuzu bağladılar böyle bir his de var hepimizde. Yani çaresizlik de var aslında. Yani sosyal medya çok sesli bir platform değil aslında insanın kendi sesini kapattığı bir platform. Kesinlikle. Tarafında. Yani orada konuşunca bir şey olmuş gibi görünüyor ama evet, aslında evet, evet. kendi sesimizi oraya koyarak evet. şey da Hı, bir şey yapmamamızı, hareket etmemizi şeyini... engelleyen bir şey evet. Evet, orada e, konuşup yani sesi oraya hapsedip eylemsiz hale gelmenin bir başka yolu aslında evet, sosyal medya. Kesinlikle. Yani bu hikayeler sizin kuşak diyeyim yani. E, sanki böyle bu hapsolmuşluğun bir e, şeyi. Çünkü e, sosyal medya çok fazla var hikayelerde. Aha. Sosyal medyayla kurulan ilişki Aha. tweet atmak, sürekli telefonu açıp ilk eylem olarak e, telefona bakmak kesinlikle. okumak bu yani sosyal medyada geçirilen vaktin kendisi bu hikayelerde sanırım işte bu sesi oraya koyup eylemsizliği e, kayıtsızlık olarak açıklayamamanın bir ifadesine dönüşüyor gibi. Kesinlikle. Ya zaten şeyde de vardı bu günlük hayatta da böyledir. Mesela ben e, bir öykü yazmaya karar verdiğimde eğer bu öyküyü alıp bütün unsurlarıyla işte nasıl başlayacağımı nasıl bitireceğim insanlara böyle heyecanla anlattığım zaman... Ee, onu yazmaktan vazgeçiyorum. Çünkü anlatmak birine böyle bir şey yapacağını anlatmak e, onu o eyleme geçmekten insan alıkoyuyor. Tatmin olmuş hissediyorsun. Ee, Hı -hı. Onu onu bitirdiğinde bir tatmin yaşayacaksın ya o hevesle yazman lazım. Ama anlattığında bu tatmin hissi gidiyor. Ee, zaten tatmin olmuş oluyorsun. Tekrar yazma hevesinde kaçıyor. Aynı şekilde tweet attığımızda da sokağa çıkma hevesiniz kaçıyor bence. E, sokağa dökülemiyoruz. Diyoruz ki tamam ya tweet attık. İçimizden geleni söyledik. E, boşalttık kendimizi. Şuna atlıyoruz. Bir de öylese herkesin birbirini gözlemlediği bir yer. Gözlediği bir yer ya gözetlediği. Hı -hı. Kim ne yapıyor ne diyor Aslında bir taraftan her şey ayan beyan ortada olma hali de ilişkileri bir ilişkisizliğe dönüştürüyor. Hani hem Hı -hı. kendini gösterme ifadesi değil mi? Kendimi Hı -hı. göstereyim. İyi bir laf evet. edeyim, bir şey söyleyeyim. Beğeni Hı -hı. alayım. Beğeni toplayayım. Evet, mesela bu da hikayelerde beğeni toplamak, görünür olmak, Hı -hı. kendini ifade etme aracının, şu senin bahsettiğin kuşak hikayesine dönüştüren araçlardan biri herhalde bu sosyal medyanın bu şekilde evet. yaratılması hikayelerde. Bir de tabii şöyle bir şey var, sanki bu bir strateji gibi ama sanırım daha tam e, ham halde, belki senin edebiyatının ileriki aşamalarında olur. Olursa bence güzel de olur. Böyle kararlık yapayım biraz. Evet, <gülüyor> i̇zninle. Yani nesneleri bildiğimiz e, işlevlerinin dışına çıkarmak. Bu bence çok iyi bir e, yaratıcı bir fikir. Örneğin işte bu babanın mezarını bir bostana dönüştürmek. Evet. Bu, e, ve bunun e, aslında bildiğimiz e, ruh halinin dışında başka yani yok oluş ve ölüm neden bir şey olsun. E, yani, arkada bu bırakılana e, yeşertici ya da bereket Hı -hı. verici bir şey olmasın ve o e, hayatımızın bir parçası olma hikayesi neden sadece hatırayla ilişkili olsun Hı -hı. bu biraz hikayelerde böyle bir şey de var yani bildiğimiz işlevlerin dışında kullanmak ya da Hı -hı. kodlanmış hayatların e, dışında bir yedi kaçmak biraz Hı -hı. bunlara o bunu ben gerçi bir hikayede gördüm. Diğerlerinde yok. Bunu nasıl düşündün? Yani var mı? Aslında e, bu baba hikayelerinde özellikle böyle üç tane baba hikayesi kurmuştum ben kafamda. E, bir tanesi böyle bir babaya kavuşma hikayesiyle aslında. Yani bu sizin bahsettiğimiz mezarlık öyküsü. O babayla bütünleşmenin işte bitkiler aracılığıyla olması. E, bizde hep şey vardır bu arada. Yani ölünün mezarından meyve yenmez evet. meyve yenmez günahtır ya da işte haramdır gibi şeyler vardır ben böyle bir, bu kitapta bazı şeylerin de karşısına çıkmaya da çalıştım yani e, geleneklerin başka bir öyküde baba öyküsünde akrabalara falan küfür eden bir karakter var geleneklilere akrabalara küfür eden bir karakter var e, zaten da biraz... şey e, dayı, dayının evinde yemek yeniyor evet, evet. Ha, işte bundan kurtulduk gibi bir. Ha, kurtulduk işte gibi var. bir şey de var böyle <gülüyor> Ee, bu bir karşı çıkış olarak da e, mezarlık olayı var. İtkileri e, yemek e, falan. Bir de babaya kavuşma hikayesi var. Bir öyküde de e, babaya, babanın ölümüne kayıtsız da duran bir evlat var. E, bir öyküde de babanın hayatını kurtarmaya çalışan, baba ölmemiş bu sefer, onun hayatını kurtarmak için uğraşan. Yani üç tane farklı bir baba öyküsü var aslında. E, üçü de babanın ölümüyle alakalı. Ama ee, üçünde de farklı bir karakter var ee, ve üçü de aslında biraz böyle fantastik bir yanı var. Bir, bir tanesi daha gotik, işte söyleyebilirim galiba ellerini kesen bir adam falan. Ee, o biraz böyle şey, Sabahattin Ali'ye bir selam gibi böyle bir onun değirmen öyküsünü hafiften. Ee, Diğer öykülerde de mesela ufak tefek fantastik unsurlar var. İşte yüzlerini göremeyen, kadınların yüzlerini görememeye başlıyor karakter. Bu evet, da çok güzel bir öykü. Evet. Ee, i̇şte başka bir öyküde iki ayrılamayan iki karakter var. Onların önüne sürekli duvarlar, engeller çıkıyor. Hı -hı. Ve ayrılmaları gerektiğini bu şekilde anlıyorlar falan. Ee, ben böyle ufak tefek gerçek dışı unsurlarla e, anlatmaya çalıştım aslında derdim. Çünkü bunlar gerçekten benim derdimdi. Ama bu dertleri olabil, yani olduğu gibi anlatsaydım, hiçbir edebi karşılığı olmayacaktı gibi geliyor bana. Bir anadan farklı olacaktı. Ee, böyle bir yol buldum. Ama e, bütün hikaye olabildiğince bana göre gerçek. Ee, o şeyler bir metafor gibi. Ee, kullandığım fantastik unsurlar. Ee, her şey gerçek. Sadece böyle birkaç tane şey var. Onların da zaten... Ee, hayal ürünü olup olmadığı belli değil. Onlar da gerçeklik olarak hikayenin içinde. Ee, böyle bir şey. Evet bir ara verelim istersen ne çalalım? Tamam. Ne istersin. Ee, <gülüyor> söylemiştim aslında ama şey Duygularım, Darmadağım, evet. ee, Adar Bülbül'den. Kitapta da bir öykü var onunla ilgili. Evet. Ee, o işi oradan almıştım. Evet çalalım.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 Neden acıv, neden ihale? Duygularım darma anlayamazsın. Ben deki kalp, sende olsa taşıyamazsın. Duygu!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 ben dakikap sende olsa taşıyamaz Neden acı, neden ihane Duygularım darmadağın anlayamazsın Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın şiya tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Ben Seval Şahin. Orhan Güzel'le birlikte her kötü geceden sonra kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde bu kitabın Orhan'ın kendi kuşağının yani 90 doğumlu ve 2000'li yıllarda ne diyelim ergenlik dönemini yaşayan bir kuşağın kitabı olduğundan ve kitaptaki öykülerin baba öyküleri ve ayrılma ayrılamama öyküleri olarak iki grup altında toplanabileceğini söylemiştik. Şimdi biraz bu geçen programın ilk bölümünde biraz daha fantastik unsurları kullanarak gerçekliği bu şekilde yakalamak istediğinden bahsetmiştim. Evet. Peki burada e, bunlar fantastik unsurları kullanırken aynı zamanda metaforlar da yaratıyor musun? Yani metafor pek yok kitapta ben göremedim. Hı hı. Yani hatta neredeyse bilerek metaforlardan uzak durulmuş gibi evet. e, kitapta. E, bu fantastik, e, senin bu kitabı yazarken e, fantastik unsuru kullanman e, gerçekliği e, kurarken... Metafordan kaçmak için e, ve çünkü bu tabii biraz da riskli bir durum. Özellikle baba hikayelerinde bir risk var. Hı -hı. Olayı şeye çevirmek gibi, acıklı bir anıya çevirmek gibi. Bunlardan Hı -hı. kurtulmak için mi öyle bir yolu izledin? Metaforun böyle bir tehlikesi evet. olduğunu mu düşünüyorsun? Yani baba hikayelerini böyle düpedüz anlatmak bana çok şey gel geliyordu. Yani çok dramatik geliyordu. E, zaten ben de öyle bir şey yazmaya hazır değildim. Çok gerçekçi bir şekilde, dramatik bir şekilde yazmaya hazır değildim. Ee, böyle biraz fantastik şeyler koyarsam, e, durum benim için çok acıklı ama başkaları için o kadar acıklı değil. Yani birinin babasının ölmesini okumak, e, herkesi ilgilendiren bir durum değil. Yani herkes, babasından nefret eden insanlar da var. E, hatta çoğu insan babasını sevmez falan. E, o yüzden ben böyle biraz daha gerçeklikten uzaklaşıp, gerçekliği o şekilde yakalamaya çalıştım diğer türlü sadece benim gerçekliğim olacaktı. Bu şekilde herkesin gerçekliği olacakmış gibi hissettim. Evet. Bir metafora onu hapsetmek onu biraz evet. daha özner bir şey göstereceğim. Evet. Bir taraftan Hı -hı. da o öznerlikten kaçınmanın bir e, yolu olarak bunu düşündüm. Biraz şu ilk hikayeden bahsedelim. Tekrar. Hı -hı. Hı -hı. Mesela ben bunu okurken şeyi düşündüm. Ahmet Arif'in bir 33 kurşun şiiri vardır. Biliyorsunuz Hı -hı. belki ve yani ben ilk o şiiri okuduğumda 33 kuruşunun ne olduğunu bilmiyordum. Ama hı hı. yani o şiiri okuduktan sonra ve neden yazıldığını öğrendikten sonra hı hı. E, hiç unutmadım yani Ahmet hı hı. ve, ve Ecevit'in aslında mesaj verme kaygısı taşımadan hı hı. nasıl tarihe bir e, tarihe tanıklığı unutulmaz hale e, getirmesinin bir örneği ve çok kesinlikle, iyi bir örneği. Kesinlikle, kesinlikle. 33 kuruşu. Şimdi sen de 33 e, hikayesinde bu Ankara garip katliamını Suruç pardon Suruç affedersin Hı. Suruç'ta e, olanları anlatıyorsun e, burada e, senin de mesela Ahmet Arifi düşündün mü hiç var zaten bu an... Suruç katliamı olduktan sonra 33 kişinin öldüğü kesinleştikten sonra Ahmet Arif çok paylaşılmıştı Twitter'da falan öyle hatırlıyorum yani e, ben de tabii ki yazarken onu düşündüm e, isminde. 33 koydum. Ama hiçbir yerde galiba suruç kelimesi geçmiyor diye hatırlıyorum. Geçmiyor, geçmiyor. Evet. Geçmiyor. Ee, olabildiğince böyle yine böyle o olaya çok evraklar evet, evet. ee, tek bir olayı düşündüren bir şey olarak değil de hani genel olarak aslında ülkenin durumunu e, veya işte gençlerin o bu tür meselelere nasıl baktığını ailelerin gençlere nasıl yönlendirdiğini e, işte devrimcilerin e, bu tür bir olaylarda nasıl refleksler sergilediğini göstermeye çalıştım. Bunlar tabii tamamen hepsi benim gözlemlerim. Yani kendi devrimci arkadaşlarımdan yola çıkarak ya da kendi apolitik arkadaşlarımdan evet, kendisinden kayıtsız. yola çıkarak yazdığım şeyler. O kayıtsızlık hali. E, turuç katliamlı olduğunda ben de tweetler attım. E, belki oturdum biraz ağladım. E, orada benim çok yakın bir arkadaşım da vardı falan. E, ama hiçbir şey yapmadım. Yani sokaklara çıkmadım, işte yani e, bu, öyküyü bu öyküyü yazdım. Sadece ve benim de işte bu öyküyü yazmak da aslında belki de bir apolitiklik e, bir harekete geçmemek, sadece bir öykü yazmak ve e, o açık seçik bile anlatamamak yani bunu. Aslında bu tabii işte hep program başından Hı. bir konuşuyoruz ya senin de söylediğin kendi kuşağının. E, edebiyatını yapmak, bir kendi hı hı. kuşağını anlatmak, o kuşağın ruh halini anlatmak ama tabii aslında bu hikaye ile birlikte ve bunu bu şekilde kurarak kendi kuşağını kendinden öncekilerle ve sonrakilerle eklemlemeye de çalışıyor. Bu bu hikayenin böyle bir kaygısı da var ve bunu bir felaketle ancak mümkün olacakmış hı hı. gibi. Çünkü fela felaketler bizi ortaklaştırır hı hı. yani. Yani toplumcu edebiyatta mesela bu tür bir hikaye işlendiğinde bunun bir sonucu olur, yani bir kazanımı olur, ee, bir neticeye ulaşır ve o kuru bir şeye teşvik eder, ee, bir doğruya bir e, işte amaca teşvik eder. Ama benim öykümde mesela böyle bir şey de yok. Hikayenin sonunda e, kimseyi yargılamıyorum, doğru yol göstermiyorum. E, işte devrimciyi kötü göstermeye çalışmıyorum ya da işte apolitik kızı kötü göstermeye çalışmıyorum. Onlara tamamen böyle e, ikircikleriyle, insani yönleriyle bakmaya çalışıyorum. Bu da bence bir bir tık daha modernleştiriyor hikayeyi e, toplumcu edebiyata göre. Ama yine toplumsal Ama, bir yanı var tabii. Ha evet, bu toplumcu bir edebiyat. Yani toplumcu edebiyat yapmanın birçok yolu var. Edebiyat bir taraftan bir meseleyi de anlatmalı. Yani bir mesele etrafında olmuyorsa edebiyat o zaman taraftan işlevi de sorgulanabilir hale gelir. Kesinlikle. Zaten benim öykülerim de hani zaten hepsinin toplumsal bir yanı var ama sadece şey bir çıkış yolu göstermemesi açısından çok biraz daha içe kapanık bir yani O zaman mesele olur zaten. Edebiyat olmaz. <gülüyor> çıkış yolu mesel olur. Evet. Ee, Evet, Baran çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Bu, ilk, e, bu yeni yayın dönemimizin ilk e, konu. Yani, Şahane. İlk şartla. kitabınla oldun. Daha sana nice e, kitaplar diliyoruz. Teşekkür ve ederim. Biliyorsun biz programımızı bitirirken <gülüyor> yazarımızın, e, dinleyicilerimiz ve okurlar için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Sen tamam. nasıl bitiriyorsun? kısa bir bölüm seçtim, onu okuyayım. Hı. Hangi hikayeden okuyacaksın İstersen söyle? Ee, Prozak ve Yalnızlık'tan bir bölüm. bölüm. Evet. Çabu sonlarında, yani öykünün sonlarında bir bölüm. Evet, hoşçakalın. Ee, ee, görüşmek üzere, o zaman söz sende. Görüşürüz hocam. Koray boğazında bir yumruyla çıktı dışarı. Özgürlüğüyle ne yapacağını bilmiyordu. Babası öldüğünde de böyle mi hissetmişti? Ya terhis olup Nizamiye'nin kapısından son kez çıktığında... Eviyle otel, otel arasında kocaman bir çaresizlik. Olanı değiştiremeyeceğini anladığında hissettiği korku ne kadar büyük. Gördüğü tüm insanlar öfkeli şimdi. Ter her yerde. Göz yaşı ise kimsenin göremeyeceği kutularda saklanıyor. İş yerlerinden evlere taşınan bir stres herkesin omuzlarında. O bulmalılar. Karalar kocalarını, kocalar karalarını ellemek zorunda bu gece. Kemiksiz yerlerini sıkmak, sertleşen etlerini yumuşatmak, Sıcak bir banyoda yumuşayan sümüğü şiddetle püskürtmek gerek. Uzayan tırnakların, apış aralarındaki kılların dikkatlice kesilmesi lazım. Ölmekten, öz kıyımdan kaçınmak için ekmek alınmalı eve dönerken. Eksikler tamamlanmalı. Kokulu tuvalet kağıdı ve vanilyalı duş jeli. İşte medeniyet, işte insana 100 yaşına kadar yaşama isteği veren temizlik ürünleri. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.